Başladık. Başladık. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Bu sefer? <gülüyor> evet. E, bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evet. Acaba yüzden... sesimiz gidiyor mu ya bence? Diyor, bak kırmızılarda. Nuh'a karşı güçlerimizi birleştirdik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içimizden birincisi bir savunması lazım lan. Ee, ben savunamam. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> bende ben çok zor. Aslında yani yani arada, bir, arada yani bir şey yaparım ben. Tartışırken ee, illaki tabii. savunabileceğimiz Polemik, polemik yaparım bir yani. Bir yani bir polemik bir benim işim. Şey. Şey. Evet. O zaman niye toplandığımızı söyle bari sen. Üç kişi toplandık, bütün çıtırtılı kızlar toplandık. <gülüyor> <gülüyor> Saygın var burada, Taif Beyaz var ee, ve ben varım <gülüyor> ve Nuh dedik. Peygamber dedi <gülüyor> Demedik. <gülüyor> Demedik. <gülüyor> diyemedik. Peygamber <gülüyor> diyemedik. Nuh Büyük Tufan filminin ön gösterimine geldik. Evet. Bu ve şey. e, geldik, iyi ettik. Duaipi evet, dağıtıyor. Evet, Duaipi dağıtıyor. Iz, i̇zledik. <gülüyor> IMAX olarak. Bir ee, evet utanmadan 3D IMAX izledik. 3D IMAX of. izledik. Ah, yani şimdi tabi hepimiz galiba çekimsel. <gülüyor> ya 3D IMAX konusunda aslında hepimiz aynı hemfikiriz demiş. Şunu da bir söyleyip evet. kurtulalım. 3D <gülüyor> <CD>, IMAX'i <gülüyor> boyunca... izlemeyin abi. Sakal izlemedik mi oğlum? Bütün film tabii boyunca canım. bıyık izlemedik mi? Aynen. Yani? Bana ben denk geldi. Evet, Russell Crowe'un beni, sakalı ve bıyık... Adamın suratı ne kadar benliymiş lan, bir tek o da değilmiş, bir sürü ha nokta vardı İki adam. İki tarafında yani. da vardı yani aynı yani benden yani. bu arada. Yani adam seçilmiş ki şaka. Ya filmde çok fazla yakın çekim vardı, dolayısıyla bol bol sakal, bıyık, ben falan izlediğim. Yani, evet yani düşünün ki kocaman IMAX ekranını bir tane yüz dolduruyor. <gülüyor> bir kafa yani. Kocaman. Kafa da değil, yüz yani, <gülüyor> i̇şte alının üstü yani. falan da yok yani. Yüz, yüzler dolduruyor. <gülüyor> Korku filmi gibi ya. Yani. Aynen. Falan. Yani ben, evet, onu tav benim tavsiyem galiba. eğer 3D izleyeceksiniz, kesinlikle IMAX'te izlemeyin. E, i̇zleyeceksiniz de bence hani Real D'ye falan gidin eğer e, Real D'de gösteriliyorsa. Abi, yani çok real. Hayır yani bundan iyidir Real D'ye. Bu ama IMAX olduğu için sıçtık. Bir de biz de çok önde he. izledik. falan. Ha, bir de biraz önde izledik. izledik. Yani biz sınırdaydık hakikaten çünkü insanlar ağzımdaydı böyle şey eee <gülüyor> efektlerde insanlar ağzını yiyor. Frame rate düşüktü falan filan. Bazı yerlerde evet. evet Bayağı yani, Russell Crowe'un yanaklarıyla hani böyle dayak gibi. Evet evet şey aynı. Ben böyle bir ara hani <gülüyor> zaten tutulamadım ben. Zaten elma kemikleriyle kaş suru. kemiklerini sanki <gülüyor> takviye yapmışlar gibiydi. Evet, yani buralar gibi elimde. Orangutan <gülüyor> gibi bir çıkıktı vardı evet, orada evet. çünkü. Yani gereksiz bir <gülüyor> öyle makyaj içine girmişler sanki ama. Hocam. Evet ama e... <gülüyor> benim, buradan, benim bu filmden çıkardığım sonuç aslında ee... tufandan önce daha çok çeşitli hayvan varmış <gülüyor> e... tufandan önce <gülüyor> değil mi? gemide şey evet ama o hayvan birazcık... neredeymiş abi yokmuş ortalıkta herkes saklanmış bir yerdeymişti hayır hayır Hani çifter çiftler geliyorlar ya. Nereden geliyorlar? Nereden Yok yani i̇şte ya ya, sıçmış insanlar yemişler her yeri. Evet. Nereden geliyorlar? Toparlamışlar. Gandalf gönderiyor. Tabii. <gülüyor> Herifler bir hani sırtlanımsı bir şeyin peşinden koşuyorlar, avlıyorlar ha. ya hani. Ha, çok evet uzun evet. zamandır hayvan görmedik falan, et evet. yemedi. Nereden? Nereden geliyorlar her bunlar? Ayrıca şeyi de anlamadım. Ya. Ya hadi balıkların gemiye binmesine gerek yok, tamam mı? Suyun içinde yaşıyor, eyvallah. <gülüyor> bu insanlar niye balık avlamıyor? Balıklar da ortalıkta yok. Yani suda yok çünkü Şunu aslında. Şu kalmamış yani yok. Su kalmamış yani <gülüyor> Aslında <gülüyor> şeyde görüyoruz, e, hani e, Big Bang... <gülüyor> evet, öyle bir görsel ha, Bu arada yap, yani bu bu podcast'in tamamıyla spoiler içerikli olduğunu ve aslında bunu dinledikten sonra da filmi izlemenize <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim, filmde spoiler niye şey yapıyorsun ki? Yani, yani ne var ki? falan. Işte? Hayır, yani Big Bang'in anlatıldığı bir Nuh filmi olduğunu bilmeleri de gerek Abi, yoktu. Söylemiş oldum yani. Ya o spoiler değil, o başka bir şey. <gülüyor> ya bence asıl e, öncelikle özür dilememiz gereken insanlar Hristiyan arkadaşlarımız olmalı. <gülüyor> yani çünkü yani şeyi bilmeleri lazım en azından. Burada e, bizim e, alay ettiğimiz yerler varsa bu tamamen filmle alakalı. Tabii canım, yani, yani kendisi... sadece Hristiyanlık değil tabii yani. Ya, Tevrat'a girdiği Tabii canım yani. tabii. tabii, tabii. Aslında hani... Ya, direkt Nuh yani. İşte şey, nerede yani. varsa artık Ama Aynen. canım, İslam'da da İslam'da var. İslam'da da var, evet. sonuçta dini ya, din, olarak din, algılamamaları evet. önemli. Evet çünkü zaten film bence çok da dini bir film dini. Bence ya, very very low fantasy diye. Ya. Yani. Ya, acaba filmin amacı o değil miydi sizce? Yani e, hani, biz insanlara, e, okey, hani İncil e, veriyoruz, bunu okuyup öğreniyorlar ama ulaşamadığımız insanlar da var. Onlara da hani çocukluklarından itibaren böyle Hollywood sinemasının büyük bütçeli filmleriyle Kıyısından köşesinden ulaşsak iyidir. E, tribi var mı acaba? Hani böyle bir haçlı ya, seferi Hollywood'da devam mı ediyor? Ama yani, ben açıkçası hiç öyle bir şey algılamadım al çünkü e, her ne kadar sen Russell Crowe gitti papaya görüşü şunda görüşü bunu görüşü hepsini birlikte konuşmuşum inanamadım demişti de, görüşmüş yani desem bile bence Gayet o değil. sadece hani küçük orman <Gülüyor> kapımıca ile yapılmış bir şey çok uzun sürdü <Gülüyor> Türkiye'de evet. de falan ya ben hatta. açıkçası şöyle şöyle bir şey düşünüyorum filmle ilgili yani filmin e, bu hani Hristiyanlığın şeyi vardır ya böyle e, aslında korkutma üzerine böyle bir havası vardır yani böyle işte nasıl kiliseye girersin bu devasa bir kilisedir hani eziksindir anladın mı böyle Ufacık bir hiç bir şeysiniz sen onun altında falan gibi böyle bir havası vardır ya, ya film biraz böyle bence korku filmi gibi yani o konuda ya çünkü işte böyle insanlar çılık atıyorlar. Ondan dışarıda ölüyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar, böyle ne bileyim karanlık yani çok karanlık bir filmdi aslında. Hani ve çok, çok umutsuz bir filmdi. Evet. Çok böyle, ondan sonra ne bileyim hiç hani insanın dine çevirecek bir film değil aslında. Böyle. Ya, iyi yani ile... dinden korkutacak filmdi evet, aslında Evet yani. çünkü iyi ile kötünün ayrımını verip sürekli bize kötüyü daha iyiymiş gibi sunan bir film vardı yani. Biz bunu sürekli konuşuyoruz ya iyi ile kötü, yani, siyah evet. beyaz hani biraz yani, aslında, o gri'lik fazla mı olmaya başladı, Bence yani. filmin... E, hani dini olarak vermek istediği bir mesaj varsa aslında bana kalırsa şuydu yani e, hani Ketim. kitap var hani, <gülüyor> kitap var peygamberler var falan filan ama nihayetinde sen tercih kendin yapıyorsun. Bu yani. yüzden ne kitaba bak ne de başkalarına bak yani. Ne, yani ama Vahiy nerde dinler? <gülüyor> vahiy vahiy de inmiyor aslında tam olarak. Onu, o yorumluyor şeyler. aslında. ama işte bizim orada diyor ya, Vahiy orda... denilen şey bu ama. işte, hayır, hayır, işte şey. orada da zaten diyor ya filmde hani sen sana gösterilen şeyin senin anlayacağın şekilde verildiğine inanıyor olman lazım diyor. Yani orada Ya da belki de şöyle düşünebiliriz. Adam adam orada hani şey yapmış olabilir. Anladın mı? Hani benim gibi depresif bir insan olsa ha herkes boğuluyormuş tamam lan yatalım de demiş olabilirdin. Bu. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Getirin lan şaraplar. Oh, işte Beklediğim şey şarap He. ama sonra çıkıyor. Şarap onu oldu. kaçıracaktım bak. Evet, üzüm yoktu lan. Ya, babasıyla <gülüyor> çay içiyor falan. Dedesiyle dedesiyle, dedesiyle. dedesiyle. Çayı Babadan. da çözemedim ben orada. Nasıl orada piyano çalıyor. O? <gülüyor> o O, o çay değil şey bir şeyler. De, bir şeyler yok. Köklü. İlaçlamış zaten söylüyor. Onu. <gülüyor> İlaçladım çayını. <gülüyor> ne bileyim. Ha orada mesela şamanizme falan da. Dokunuyor. Var var. Pagan gönderileri de çok var. Ondan sonra ne bileyim. O yüzden az önce podcast'a başlamadan önce giyini yapıyorduk aslında. Hani her türlü dini gönderme var oğlum. Kim, hani kim neresini Şimdi almak isterse herkese bir şey, şey var. Yani. dışlamayalım diş, demişler. Ben filmin başında Scientology'yi de gördüm diyorum ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım uzaydan yani. gelmiyor. Öyle <Evet>. abi. Yaratıklar <gülüyor> <Ha, değil gülüyor> falan var. Ölünce de oraya gidiyorsun işte. Aynen. Volkan oluyorsun falan. <gülüyor> ya. <gülüyor> Prodüksiyon olarak da hani ya ben ya arkadaş ay ay ayak basan kısmına bakamazsın. Hayır, şu yüzden dedim <gülüyor> prodüksiyon. Zindi o kadar basan... kötüydü ki, hani prodüksiyondan aslında çok da bir şey anlayamadım. Aynen. Yani. Ne detay gördük, ne bir şey. Yani o kuşların sahnesi aslında üstümüzde üstümüze geliyor. 3D'oları evet. çok görkemli olması için tasarlanmış bir kare oldu belli. Ama hiçbir şey görmedim yani bulanık da her şey. Yani ben ben oradan bir tane yani ördek seçtim, beni, bir tane bir tane kas seçtim. Başka hiçbir şey seçemedim. SİCA beni çok rahatsız etme ya. Ben böyle yani, yani zaten yani, dişin içine böyle hayvan SİCA'yı falan girdim zaten yani çok net verirsen boktan görürsün. Bir şey olmuyor. Yani böyle <gülüyor> çok <gülüyor> Hayır, gerçekçi yani, şey ben. Gerçek zaten. bir şey, gerçekçi bir şey beklemekten ziyade en azından hani sen izleyici olarak o sahneyi gördünüz ama ha burada beni etkilemeye çalışıyor bu herifler izlenimini oluyorsun. Tamam mı? Aa işte kurbağalar birbirinin üstünden zıplıyor işte yılanlar var sarmaş dolaş ilerliyor işte şey işte kertenkeleler falan filan ama hiçbir detayını görmüyorsun. Böyle flu tamam hmm. hani bu Transformers filminde izlediğimiz hani hmm. dönüştürme sahnesini hmm. hiçbir zaman net göremediğin için sıkılırsın ya böyle. İşte evet. O o ya yani. onda da kavga gürültüyü de çok yakın plan çektikleri evet. için onda ya da görüyorum ama. zaten da bir şey o filmin bence yani odak noktası pek o değilmiş zaten. Yani, yani filmin... böyle hayvana yani çünkü aslında böyle şey de çok iyi. Şimdi mesela yani de ne zaman dinlemişsindir? Herkes bir şekilde din, din, dinlemiştir. Tamam muh hikayesi işte tufan olur bilmem ne olur. Onu böyle mesela canlı bir şekilde görmek, yani ben mesela kuşların aynısına bakmadım. Daha çok aslında e, sahnenin bütününe mesela baktım sevderken. Yani işte tamam hayvanların geldiğini zaten biliyordum ama hangi kuş geliyor diye bakmadım açıkçası. Hayvanların geldiğine baktım sadece. Ya ben mesela Peki, önce orada... kuşlar geldi, sonra işte kentten kenet geldi, sonra şeyler geldi. Yani, Hani sırasına aslında veya işte geneline bakıyorsun yani çok da böyle kerttenkilerin ne yapıp bulunmuşlar demedim yani. E tabi bizim bize ama... şeyleri göstermediler o kadar detayı. Tavşan gördün mü mesela yani işte, çok var mıydı? Hayır, hani onu, onu çok çünkü, yani işte onu bekliyorsun çünkü yani en azından ben bekledim. Yani sen her Göz... bokun detayını göreyim diye bekliyorsun o yüzden üç boyut Ama Nohull'un haklıların hikayesinde zürafa mesela hep vardır tamam. tabii ki yoktu mesela. Yemişte <gülüyor> <şeyleri> var <gülüyor> Fillerde tam böyle er, er, er, ergenleşememiş filler var. Evet ufak minik filler var. Yani zaten şey çok komik yani o... Big Bang olayını anlattıktan sonra zaten bir işte dışarıdan dünyaya bakış baktıkları bir sahne var ya. Ha. Orada zaten kıtalar şey tek. Evet. Yani şey yok. işte Amerika kıtası Avrupa'ya bağlı, Kıtası evet, Avrupa evet. ayrılmamış, Avustralya ayrılmamış falan filan. Mesela onu o halde sunuyor olmaları da garipti. Yani garip diyeyim de ilginçti. Çünkü hani bazı e, Hristiyanlar hakikaten işte Adem işte 900 yıl yaşamış. işte bilmem kim kaç yüz yıl yaşamış hesabını yapıyor. Evet. Dünya 6000 küsur yaşındadır diyen tipler de var. Anladın mı? Ya yani 6000 yıl önce böyle bir dünyanın var olabileceğini zaten inandıramazsın bu adamlara. İnanıyorlar anladın abi mi? niye? Hayır hayır. 6000 yıl önce kıtaların ayrılmamış olduğuna mı inanıyorlar? i̇nanıyorlar. İnanırlar ona da. Yani <gülüyor> Abi dünya 6000 yıl önce 6500 yıl önce doğmuş. Buna şey inanıyorlar dedi. yani hani yani ee, ne bileyim, herhalde küstürdükleri tek tayfonlardır. Yani ben şahsen hakikaten... Bir de bak. zenciler. <gülüyor> film Biz. bazı, bazı saniyeleri de böyle değişik içinde izledim yani. Dedim... Ay mesela, ne bu ya? Yani? Hani böyle... Çünkü şey... Yani Tufan hani, filmi. Ruh filminin, bilmiyorum birazcık daha yumuşak bir film olmasını bekliyordum ben mesela. Yani Tabi bu kadar insan draması beklemiyordum. Hani. Elinden tutan işte böyle ah üzünme bak her şey yoluna girecek film olmasını evet. bekledim. Ya da benim en azından, çocuğu şey yapmaya çalışıyor. Ha, ya da en azından hakikaten iyi ve kötü net bir şekilde ayrılsın. Ha onlar iyi ki öldü dedirsin istiyorsun bir yandan da. Çünkü orada gözünün önünde aslında binlerce insan ha, yani, ölüyor. Evet ama onu da mesela ayrılmaz. Kayaların üstüne tırmanmışlar Herkes, yani falan ben ağlıyorlar bunun sesini duyuyorsun. ama nasıl? bu muh'un kendi zaten hikayede... Aslında böyle iyi insanları falan da bir şekilde ayırmaya çalıştıkları falan bir yerler yok muydu ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani hani böyle işte o kalabalığı yani o bir kötü tam hmm. şey var. O nasıl? o kötü içerisinde mi iyiler de var aslında falan. Ama işte onlarla böyle bir gergit oluyor. Onları da almaya çalışalım. Alalım ayırmaya çalışıyor falan. Yani bir sanki mücadele veriyor ama Ben sonra, de çok detay yapmayamıyorum Sonra işte böyle karambore gidiyor herkes. Yani ee... bir tek çocuğunu işte zar zor kurtarıyor falan filan. Sodom Gomorra hikayesinde var o. Olay hani bilmiyorum sanki böyle bir <gülüyor> Ama yani gitti eleştirinde oturduğu filmin işte, filmini yere gitti mesela orada şu hakikaten böyle artık pislik içinde her şey birbirinden çıkmış. Olayı gözünden iyice kopmuş yani artık insan olmaktan çıkmışlar zaten. Yani işte oralarda mesela yani korku filmi gibi anladın mı? Yani böyle çok şey filmi hakikaten orta çağ Hans şeyi gibiydi yani film. Evet. Zaten hepimiz gördük şeyi. O Ara geçişlerde kullandıkları bir şey sahnesi vardı ya. İkisinin siluetini gördüğümüz o <gülüyor> <bakarsın. gülüyor> <gülüyor> Oradan sonra o savaş sahnelerini gördük yani. Evet, evet. Bayağı Roma askeri vardı, İngiliz askeri var. vardı, hepsi evet, vardı. Var. vardı. vardı evet. yani. Hani o o kısım biraz böyle ne alaka dedik. E, yani Ay zaten kürk giyiyorlar. Benim, <gülüyor> benim bir mesajım var demeye e, çalışmış bilem. Orada demeye de çalışmış. Bir hikaye anlatıyor. Evet. Kapata çıkıyor. Batıyormuş o. First layer. <gülüyor> Ama şeyi Açıkçası kabul etmek lazım. Ben beğendim mesela o siluet gibi durdukları, ha, evet. kare çok güzel bir kareydi, evet. çok güzel çekilmiş. Çok çok yani. özenle seçilmiş sinematografik kareler vardı evet. ona Şeydi itirazım öyle. yok. O dediğin açılışta... dediğin mesela anlattığı ha, tabii, tabii. kısa evet, geçtiği, evet. hızlı hızlı anlattığı sahneler, şeyler mesela melekler hani taş olmuşlar dalga geçtik hmm. ama stop motion yapmış. Bayağı şey gibiydi yani. Stop motion, stopla tiyatro falan diye geçiyordu. Ee, şeyin eski simbatlardaki stop motion'lar gibiydi yani. Yer evet. yer çok güzeldi mesela. Neydi derifti adı ya? Ne ne Haus'un hmm. Münch Münchhausen ne Münchhaus'un değil. Heri Herihaus şey. Anladın mı da? Heri Herihaus'un, Herihaus'un. Bana ne oluyor ya? Yani ben çok böyle şey yapamadım yani. Evet, yani Rey, kendim, Rey olsun. Kendim hikayeyle bağdaştıramadım mesela. Ya zaten hikayeyle bağdaştırılacak bir e, anlatım yoktu maalesef. Çünkü iyi ile kötünün sınırını hem çok net çiziyordu, sonradan da vazgeçiyordu sürekli anladın mı? Vazgeçmese belki Hayır, yani şey yapabilirsin orada, orada dersin orada ki ben şey, iyilikle dolu bir insanım dersin. Çünkü de içim iyilikle dolu olsa içinde kötülük de var muhabbeti yaptığı için sürekli. Anadılsa önemli olan senin seçimin diyor yani. İşte sen hangisi seçiyorsun? İyi mi olacaksa? İyi hey de okey. Zaten böyle biliyoruz bunu yani. yani işte, biliyoruz da. <gülüyor> Bize anlattığı yani şey o yüzden körük körüne, körü körüne inanma diyor. Evet işte. i̇şte kendin seç diyor. Herkes kendi koy, her koyun ya kendi bacağını bulmasını anlamadı. Bak o çok biz. çok güzel bir nokta aslında. Hani <gülüyor> körük körüne inanma. <gülüyor> Çünkü izlediğimiz filmde izlediğimiz iyilerin hepsi körü körüne inanmışlar evet, sanarak. İyiler. Evet. Işte. İyilerin hepsi yobaz. Evet. Kötüler de yobaz Hı. ama inanmıyorlar körük körüne. Daha doğrusu inanmayı reddediyorlar. Hani kabul ediyorlar var. Şey ama diyor. inanmayı reddediyorlar vururum alırım masaya muamelesi. Aynen Çünkü. öyle. Yani Hayır zaten, zaten... o yobazın çilesini çekiyor ha. geminin içerisinde de. Evet ama iyiler de yobaz ve kötü. Hayır işte kö <gülüyor> yani iyiler zaten o yobazın çilesini geminin içerisinde çekiyorlar. He, yokluk içinde varlık yaşıyorlar. Aynı şey. Yani için yoğtuk keşke. Kız <gülüyor> hamile dokuz ay boyunca acaba kız mı olacak erkek mi olacak? Öldürülecekler mi değil mi içerisi çektiler. Evet, Doğum kontrolü yapıyor. Kız mı erkek mi, mi? olacağını. <gülüyor> evet. Doğum kontrolü gidiyor. Evet, pozitif çıktı yani. Baya pozitif çıktı yoğduk yani. Pozitif. <gülüyor> <gülüyor> yani biz şunu şunu öğretiyor aslında film bize. Eee <gülüyor> şey Teknoloji Bence, aslında eskiden de varmış. Abi ben, ben, ben <gülüyor> size bir şey söyleyeyim mi? Film neyi söyleyeyim mi? Barut Çağlar önce bulundu. Film ya. neyi söyleyebilir misiniz? Yani. Neyi söyleyeyim? Abi kitabı daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ben size bir şey <gülüyor> Kitabı daha iyiydi yani. <gülüyor> Hiç filmini senetmeyin. Gidin kitabını okuyun daha iyi. Nuh'un Nuh e, hikayesini anlatıyor bir yandan ama... tufanla ilgili aslında toplasın 2 dakika görüntü var ya var ya yok. Yani, yani. Ya Perfect yani. Storm kadar bir deniz görmüyoruz mesela. Evet de şimdi otur Perfect Storm seyret. Ben geçen hafta izledim. Çekilecek <gülüyor> şey değil o. <olmalı>. Çok kötü. <gülüyor> <güzel. gülüyor> Burada perfect yine storm, Perfect Storm derken nasıl içim acımıştı lan adamlara. O kadar suyun içinde nasıl çekmişler o filmi diye. Buradaki su altı sahneleri de çok güzeldi mesela. İlk bunun ya bunun gördüğü vizyonlardaki yani, insanlar. Ya, o geçişi mesela Onlar ben hiç beğenmemiştim. 300 gibi yani. yani. Evet, 300 gibiydi. Ama filmin zaten ilk yarısı tamamen 300 gibi değil miydi? O çorak topraklarda yürüdükleri sahnelerde of, de böyle TV yapacağız ben, diye böyle ben, havada yürüyor gibiydi insanlar o Çorak böyle. topraklardaki Hayır, sahneler... Ben, ben, Bana direkt şey, e, Lord of, of the Rings flashback'i e ya. yaptı, e yaptı işte bana aynı işte. Yürüyecekler mi bu adamlar? <gülüyor> Dedim ya kendi kendime. İşte diyor ya, Conan'la başlıyor, Klaş of Titans ile Ne yaptı Aronofsky? <gülüyor> Ya çizgi romanı oku, okumam <gülüyor> mesela şu dakikadan sonra ben bunu. Çizgi romanı mı? E tabii canım. <gülüyor> çizgi romanı da. Evet. E yaptık işte. Ne oldu? Hatta marma çizgi. Ya, Türkçesi çıktı. Hani şey desek, Aranowski'nin kendine özel bir şeyler var filmde falan Mesela ben hani adamın kendi kişisel ve dini sıkıntıları olmasa o Türk bu filmi çekecek bir adam olduğunu düşünmüyorum yani. Derine, derine e belki önerir. Hristiyanlara şey demek istemiş, işte siz <gülüyor> bu ve bazı insanlarsınız demek istemiş belki. Kedi yani. <gülüyor> Olabilir abi. Olabilir yani çünkü adamın aslında hani böyle bir sıkıntı, yani, sıkıntı çok yani Öyle bir, yani bir derdi derd olup olmadığını bilmiyorum ben, ben mesela. Ben de bilmiyorum canım. Ama hani... bir olduğu kesin çünkü film çok karanlık başta. Işte yani film çok dertliydi ya. Yani. <gülüyor> Abi ya bence ye, yani dini bir hikayeyi görselleştirmek için sinema yapıyorsan bir derdin olmalı gibi geliyor bana da ya. Yani niye yaparsın? Ya, dini bir hikayenin içerisine human drama sokmaya çalışmak bence aslında yapılan en büyük hatalardan biriydi. Çünkü hani dediler ki bence yani konsept bu olsun, içindeki insan insan çelişkisini anlatalım. İşte o yüzden anlat da Çağrı filminden ama... hiçbir farkı olmaz her ramazan ha. izlerdik oturumda. Çağrı filmi daha iyi lan bundan bu arada <gülüyor> hayır ama <gülüyor> yani o insan draması olayına da bence yeterince ağırlık vermediler sen karanlık diyorsun da ben o çelişkiyi falan çok güzel hissettim mesela anladın mı hayır, ya ben şey açısından diyorum yani yani hep... o o çelişki mesela en büyük yaşadığım nokta o kızı bırakıp gittiğin gittiklerinde hani eziyorlar ya kızı hani, oha dedim onu o, o sahnede bunun devamı mı gelecek acaba hani insanlar tırmala, tırmanmaya çalışıyor. Hemen öncesinde yapıyorlardı zaten birbirini yiyebilmek için. Yani şey kızlarını e, satıyorlar karşında et alıyorlardı. Falan. Ama mesela oraya çok şey e, belki oraya çok kızlı mı varız? Çok mesela? evet çok. Ya o arası dokunma, yok evet. evet. Herhangi bir arası yok. Belki kestiler yani bilmiyorum. Şehir hiç göstermiyor. Ya Tabii bize. şeyi atlamışlar. O orada çadırlarını kurup bir yaşam sürdürmeye başladıkları Ama bir ara var mesela. Orada orada de görüyor ya. Onu da bilmiyorum. Mesela şey orada uzakta şehirler görüyorsun. Ama mesela şehirleri içerisinde ne olduğunu görmüyorsun. O yüzden çok böyle idrak edemiyorsun insanları. Yani orada kuru kalabalıkla mesela o, o biz, o, biz bu mesajı veriyoruz deyip geçmişler ama belki buradaki versiyonu Rötük tarafından kesilmiş de bilmiyorum. <gülüyor> be, <Rütük> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki Directors Cut'da daha uzundur da hani sinema versiyon diye kesmişlerdir. Bilmiyorum. Ya ne kadar uzun olabilir oğlum? <gülüyor> oğlum bence bu filmin 4 saate kadar yolu var. Yani, Hayır ne kadar da katlanabilirsin? Yani. Katlanamayız o ayrı mesele. Valla, yani evet bazı böyle mesela çok, şey, mesela çok Fantastik öğeleri mesela çok absürt yerlerde kullandığını düşündüm mesela. Hani atıyorum hani o Nuh'un gemisini, Nuh'un ailesi tek başına yapıyor olsa hakikaten 10 sene, 20 sene boyunca. Aslında hani şey, tek başına o... yapmıyor zaten. Yani. He, neyse işte. Hani orada şey, işte tek başına ile de, o heriflerken... ardı diğer insanlarla yapmıyor mu işte normal? Aslında İyi orada amcası, dayısı falan vardı yani diye hatırlıyorum. Ben de bir başka yapıyor bir bağlarda var diye hatırlıyorum. Vardı. Melekler yok orasını biliyoruz. Evet. Melek yok. Ama bildiğin melekler yaptı bunlar böyle şey ha, ormanda da falan, da seviştiler tam, tam falan. Evet oğlum dedenin 3 adam ötesinde seviştiler. Dede evet. ne verdiyse? Dede iyileştirdi kızı, 3 adım koştu. Abi soyun... kardeşini kurtar diye gönderdi ha, çocuğu. Çocuk... Sevişti. Ha, sevişti. Çocuk Çocuk Sonra da yani. unuttular onu falan geldi. E hem nerede? Aa bilmiyorum. Ondan sonra işte ne bileyim, o insanların e, hani gemiye yaklaşı yaklaşışını o şeyler durduruyor ya, He. melekler. Mesela hmm. bence i̇şte o çok gereksizdi. Diyavlu gibi. <gülüyor> aynen abi. Evet. Böyle palkalar falan, onlar çok güzelmişler. <gülüyor> yani efekt olayı hiç güzelmiş. Işte, açılıp böyle şey, Melekleri mesela. kurtarırsın, loot ha, alıyorsun. Aynen loot <gülüyor> alıyorsun. <gülüyor> abi bana mesela orası da çok sert geldi. Meleklerin... Tabii canım. Kendi yani öldürelim yani koşan ki kurtulalım. Insanları... Evet hem de hiç acımadan, tek bir kere bile göz kırpmadan aynen böyle aynen. sürekli Dun ezdiler oğlum. İnsanları aynen. acayip aynen. öldürdüler, vahşice öldürdüler aynen. insanları. Ayaklarıyla ezdiler, bilmem ne falan Tabii. filan. Ve şeyhif manatizmi çok bana o, o da yetmedi bildiğin, hani İslami terör unsuru olan canlı bombaya dönüştüler oğlum. Canlı, canlı bomba olup patladılar yani. Ha, yani ben o fanatizm, o ülkesini mesela hiç... Patlı hep şeye gittiler değil mi? Evet. Bir de işte yani. Aynen. Çünkü hani şey, kendini feda et. Evet, İslam yolunda kendi canını veriyorsun, şehit oluyorsun, göğe yükseliyorsun. Aynen, çok yani. fantastik ya. Hep o çok itici, aradan... çok iticiydi yani. Ee... Siz bu ee... musunuz diyen? <gülüyor> aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi o, o o cümle çok sertti bence. En sert cümle oydu yani. Aha işte Tanrı onun evine geri çağırdık evet, diyor dedi, ya. Dedi öyle bir detay koymuş herif yani. Ve daha çok, daha canla baş... başlıyor. O çok çirkin bir şeydi bence. Ama zaten meleklerin orada ne iş var? Belki de Aronofsky İslamcı olmuştur oğlum. İslami İslami cihat. Evet. <gülüyor> Filmin bütün olayı budur belki. Of. Ya. Oğlum Ağrıda anda kamp kuruyorlarmış. <gülüyor> Ağrıda çeşitli kamplar var zaten. <gülüyor> Hayır Aronovski kamp kuruyormuş. Kamp. Yani orada olmadığını da bilemeyiz bu arada. Bilemeyiz. Nuh 2'yi orada. De <gülüyor> filmler de çektiler ki. Stüdyoda. İrlanda yani, şey. <gülüyor> galiba şey Iceland, Iceland Yeni Zelanda falan'dır ya değil mi? Herkes orada çekmiyor. Yok. Yok ben. şey Ben e, kapanış krediplerinde bir şey, şey gördüm. Iceland'ı gördüm. İzlanda tabi daha uçsuzman. Ay herkes İzlanda'da çekiyor bu arada. şey de e, Toriki'yi de İzlanda'da çektiler. E, şey Gravity'nin sonunu bile İzlanda'da çektiler. Evet orada. şey de çektiler. İzlanda'da çektiler. E, Taht oyunlarını, Vallahi, Game of Thrones'u. Ben sizi bilmiyorum de şey sahnesi tam böyle tablo gibiydi yani. İnsanların bu köşede ucuna çıkmış böyle öldükleri. O gibi. çok klasik bir tablodur ama evet aslında. o böyle, bir, böyle gözümde evet. bir an böyle... Bir yerden böyle, ısırdı değil mi? Evet bir şeye gitti ama yani. dedim bu böyle sanki böyle hani Goya tablo. Yani tuhaf bir tablo O çok yani klasik bir, bir tablo. Ben de kim çizdi, nerededir, nedir bilmiyorum ama. şey hissi buna Böyle görsel yani bence yani, o, o melek oturdu. ögesi hikayeyi bence çok baltaladı. her şeyinde. Ya melek ögesini niye koymuş hakikaten? Yani insanlara yardım etti hey. biri falan mı? şey falan. Ee, şey oz büyücüsü dede. Ya evet dede çok trş değil miydi ya? Dede birazcık trş dedi. Baya bildiğin Dağdaki gandalf dede. gibi hani öyle. Tabi yani Maidzu. üçüncü gün doğuya bak. Hani adamın babası ölmemiş olsa, babasının bursalar daha iyi. O kafamda otururlu taşlar yani. Tabi bir de yani... hani... Babası ol, ölmemiş olsa, o iti dokunuşunu yapmış olsalar... Şimdi... Joseph Crow mu yapacaktı her şeyi mesela? Ya şu da olabilir yalnız. Bizim fark etmediğimiz ama e, Hristiyanlığın ya da Museviliğin ha, kültüründe öyle. olan tonlarca göndermede var diyeceğim. Yani? Kitabını okumuş insan ha. için. Ha. Ha. hani biz bizim burada o neydi lan falan dediğimiz <gülüyor> bir şey için birileri o 30 saat kafa patlatıp boyamına koyayım bu göndermeyi de yapmışlar lan falan be, diyor olabilir ne yani. Dönüm <gülüyor> falan değil mi? yani <gülüyor> Ama tabii şimdi tabii yani, de bu diyemem abi filmden Senin benim ne aldığım yani bu hani yani, yani zaten biz kopamızda Biz de hani çok üstün bir yorum ve işte e, dinleyicilere öyle ekstra bir, bir kültürel istiyorsan. kültürel katma değer katma gibi bir e, amacımız ve e, şeyimiz olmadığı için ya yani bunu hala fark etmemiş olan varsa zaten. <gülüyor> <gülüyor> onlar için şu an çok üzüldüm <gülüyor> ben de. <gülüyor> Kapatın lan. <gülüyor> Abi bizim güldüğümüz noktalarda gülüyor musunuz o zaman <gülüyor> <gülüyor> tamam olmuşsunuz. Vay insanları böyle ayırıyorsun ha Onlar benimkiler, Hayır, bizimkiler, o zaman... onlarınkiler falan. Allah bilmiyorum. Biz eğer bizim esprilere gülmüyorlarsa e, abi, adlarında kalıyoruz gerçekten demek Gerçekten çok ötekileştiricisin <gülüyor> şu an listo. <gülüyor> ben acaba o zaman Nuh'un veletlerinden biri olamazdım herhalde değil mi? Neden abi, olamıyorsun ha Olursun. Tekileştirdim, günah işledim. Onlar da. Peki hakikaten bunlar nereden çıkmış? Yani. Peki biz oradan çıkmışız. <gülüyor> Hadi biz kendimizi bulduk filmde. Sen ne yapacaksın? Oğlum nereye buluyorsunuz yani? Yolum ya biz, bizi kendi suretinden yatıştırdık. Hem hem işem yani. olmuşuz bir şekilde. Oğlum hem Adamın babasının adı neydi? Ne? Netullah. Maşakonu neydi mi Maşetullah mı? Maşetullah mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey gibi. <gülüyor> Nuh'la ilgili Peki, daha fazla ne konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani şu an, filme ne kere hani. De, ne bir yandan da çünkü U.I.P'ye de ayıp almasını istiyorlar. <gülüyor> Basın <gülüyor> gösterimine şey kaldı. Görmemiş gibi üç kişi gelmek <gülüyor> bir de. Öyle evet. Gerçi salonun... Salon bayağı doluydu be. Ya. Yok be. Doluydu dolu, Ama dolu önlerde abi. kaldıysak evet Arkası dolu demektir. Doluydu bayağı. Ben evet. yer bulamadım zaten özde öne geldim bir baktım siz arasında. Doğru doğru. Biz önde <gülüyor> oturduysak... Evet. Doluydu. Doluydu yani. İnsanlar merak ediyor tabii canım. Çünkü aslında düşündüğümde önemli bir hikaye yani hani... Ya hikaye bir geçti. Aranoski diye geldik biz aslında. Yani Aranoski'nin ne yani işte? Evet. Aranoski ile Nuh hikayesinin birleşmesi zaten bence de ayrı bir karışım. Yani ulan niye? Ya şeyi şimdi? söylemem lazım. Ben benim açıkçası sinemada film izlememin evet. herhalde tek sebebi büyük bütçeli bir film olması yani. Yani, yani büyük bütçeli filmleri çünkü evde izleyemiyorsun. Olmuyor. Evet, Çok aynen, sırıtıyor. Aynen. Efektler da ses Ses olmuyor. Evet. Yani ya mesela küçük bütçeli bu bütçeli filmi evde izleyebiliyorsun. Ya da yani indileri, romantikobedileri evet. falan zaten evdeyiz de daha yani güzel oluyor. Aynen. Ancak hani böyle çok e, ülkeye gel, gelmesine şaşırılacak çok bağımsız bir film olur. E, ya onu da bir sinemada deneyimleyim dersin de öyle gidersin. Ha ya, ya da spesifik yönetmenlerim ha, vardır evet. görsel ha, yönleri güçlü. Mesela atıyorum Aa, bu an festivalde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Wes <With> Anderson, <gülüyor> Anderson, <gülüyor> evet, evet. Anderson evet. filmleri mesela. Ama Wes Anderson filmleri evde de çok güzel oluyor. Evde ya yani de çok güzel oluyor ama sinemada da sinemada sinemada güzel yani. Yani onu böyle şey, battaniyenin şey. altına girip He. kahveni, sıcak He. çikolatanı koyup izliyorsun. Çünkü üçüncü gibi. defasında ama işte. İkinci böyle sinemada görüldüğü yüz Abi bilmiyorum yani prodüksiyon olarak işte aslında çok da berbat veya vasıf bir film değil aslında. Bütçesi ne Bütçesi yani acaba? bu ne Baksanıza aslında bütçesine. Yani ben şöyle 150 ile 200 arası bir şey tahmin ediyorum. Yine vardır o kadar, o kadar su yapmış. O kadar su yaptılar da yani 2 dakika gördük. <gülüyor> <gülüyor> ne suymuş arkadaş. Yani bence var ya o hayvanların hay 125 milyonmuş. Ha. Çok uçukta değilmiş bence. Artık de... zaten 100 gün ana film yapamıyorlar. 125 Hasadı görebiliyor musun box office Hoca'dan falan? Yani 97 925 diyor. Milyon. 97 925, 98 bu milyon. Bu film ama Box zaten Office. haslat yapak parasını çıkartır bence ya. Çünkü insan arkadaş. Tabi yan çıkar. 98, 90. 1 Nisan'daki şey bu. Bak sofis bu 1 Nisan tarihi. Ama şey o, yerel mi uluslararası mı toplanma? Sonuymuyor mu? Mojo'dan bakıyoruz. Mojo'dan. Mojo'dan bakıyor zaten. Vallahi Allah Allah. On normalde ayırıyor ya. Bak sofis Mojo. Hiç ya. Domestic, international falan filan diye. Öyle varmış. Ee, ya bence parasını çıkaracaktır çünkü yani. zaten e, konu Cim din olduğu zaman işte, evet. illaki hani hadi kilisece topluca bir gidelim <gülüyor> oluyor ha <Evet. abi. gülüyor> kesin olmuştur ha evet. oğlum cemaatçe gidelim <gülüyor> cemaatçe gidelim anladın mı sinagogça gidelim <gülüyor> <Ya>. oluyor <gülüyor> mu böyle asırı şeyler domestik e, rahibe, böyle dom domestik 47 milyon ee, toplam işte da şey 51 milyon bu Novgorod yani. daha henüz bütçe bütçeye şaşırmış. Yani böyle Kaptan. işte biliyor musun filmler o kadar. <gülüyor> Oğlum Passion of the Christ'te böyle kiliselerce toplanıp böyle 3-4 kere falan gittiler ya. Abi tamam da Passion of the Christ'te bunu bir mi tutuyorsun yani. Ha. Yani bir değil tabii ki ama yani bildiğin... orada 4 <gülüyor> kere gittilerse burada 1 kere giderler Şimdi yani toplum. <gülüyor> Passion of the Christ çok seviyorlar ya. Ha onun adı neyse o o biraz daha farklı. Onu seviyor, bunu sevmeyecekler ya. Çünkü bunu, bekledikleri gibi bir film evet olduğunu yani zannetmiyorum. Bu, bence de değil. Ya Adam da direkt şey, ya da şey ne olursan olur, yani o hmm, evet, yine, da, evet. e, Yani O dehşetinden etkilenip olsa yine. tekrardan kötü olmayalım, iyi olalım, neyiyim. Öyle kendi kendine terkin yapacağım belki. Çünkü film hakikaten bana şey etkisi yarattı. Yani böyle hani sonra günah işlediği için sırtını başlayan tipler vardı ya. Hmm, ya o etki verdi bana film yani. Allah Allah ya. Yani bilmiyor, ben ben çok böyle mesela ben o, ben bana çok karanlık geldi filmin. Öyleydi ama çok Dokuz karanlık. Oldu. Ben o zaman çok skeptikim yani size göre. Olabilir bilmiyorum. Bana çünkü o detaylar çok sığ geldi. Ya hani çok detay vermesi gerekmiyor işte film zaten. Detaylı değil, detay anlamını ha, söylemiyorum ben. Biliyorum biliyorum. Yani... İşleniş anlamını söylüyorum. İşte. Yani tamam bana o detay çok yoktu o, filmde ama... O detaydan bahsetmiyorum hani o o mesajı detayından bahsediyorum filmin detayından bahsetmiyorum. Hani spesifik oluşu ve olmayışından. Bilmiyorum, bana genel olarak verdiği duygu oldu ya. Yani işte meleklerin bile yani böyle kara kurşiyeler olmasan ama hani böyle her şey dünya. her sen günahçısın her şey, şey ol. Hani yeniden iyiliğe yani, dön. Yani hani böyle işte insanlar hakikaten günah günah batmışlar ya. Ya yani dünya hakikaten ben, toptan bir dünya batmış bir şeyi vardı zaten izlenim vardı filmde yani, yani günümüz hani, projeksiyonu hiçbir iyi bir şey yoktu mesela. yani hani hiçbir öyle işte bir tane çiçek görüyorlar hani babasıyla falan Ondan sonra yani hani ama e, koparma onu hiçbir hiç hiçbir şey yoktu ama onun dışında anladın mı iyi yok. bir şey yok diyorum diyorum ya yani. yani. ee, günümüz ee. projeksiyon olarak da görülebilir yani tabii, günümüzde tabii. de işte insanlık günah batmış doğayı bitiriyor öldürüyor vesaire e, e. yani zaten sanayileşme e, sanatlı inancı sonrasında... olan da şey diyor zaten evet bakın diyor gelecek yani. Aynen öyle. O sonu gelecek. Yani zaten her neslin bir, bir, bir, bir sonraki nesle mutlaka Hatta söylediği de. bir şeydir. <gülüyor> Bizim gençliğimizde böyle değildi. Siz çok kötüsünüz muhabbeti. Biri tutturacak ama. Son nesli tutturacak ve diyecek ki lan nasıl koydum. <gülüyor> ya bu bir şey diyeceğim tabii. Ama zaten sanayileşmeden sonraki o sanayileşme kelimesi de spesifik olarak geçiyor filmde. Evet industrial. Evet. Demirden sana... demirden boru falan yapmışlardı da suç kalırdı. Oğlum var. Ya, ya hadi tam ateş, et. tamam, ateş etmeyip abuksuk bir şey ateş etti. Hadi geçtim onu da. Nasıl geçsin yani, abi? Pus ya bir tek lisesi. onda vardı bir de yani. Moltof kokteyli yaptı, iki tane sardı böyle doladı, attı. Ama o özel o taş şeyleri yapıyor işte. Tamam işte o da o, o özel taşı koyuyor. Oğlum yerden bildiğin şey borusu çıkıyordu lan. Geçtikleri yerlerde. Tabi canım yani. Sandan tutuyordu. Şey. Sanırsın ilerisi şey. Terk edilmiş sanayi bölgesi de orada şey. Sanırsın hani Mert Chernobyl Next. şey görüntüsü gibiydi. O kızı buldular. Evet. Ya, Filmin yaptığı öyle. bir şerefsizlik vardı çünkü ilk bu işte endüstri yerleşme dediği Dedim. sahnede kullandığı sahne var ya insanların evet. böyle işte kulesi falan. falan. Evet. O sahnenin aynısını nu gemiyi yaparken de kullandılar. Birebir aynı karıyı. Yani böyle güzeldi de her yer falan. Ha, evet. Aynı karıyı kullanınca biz, bizim için şey oldu bu. Endüstriyelleşme dediği bu i̇şte mu? High yani. Fantage'e <gülüyor> <high gülüyor> doğru ama gitti. Şöyle bir şey de var. Yani, endüstriyelleşme kelimesini dedikten sonra zaten... Ya o çağdaki endüstriyelleşme ne olabilir ki abi? Ne olabilir ki diyorsun ama... Yani kod senin şu ana kadar... Ha, hakikaten yani... <gülüyor> Düşündüğün aklına gelen endüstriyle... Çok yakın şeyler görüyorsun abi. Bildiğin kot gibi şeyler giyiyorlar. Evet. Yani... E, fabrikasyon gömlek giyiyorlar neredeyse. Tamam mı? Çin motifli evet. düğmeleri falan var yani. Evet. Tamam mı? Backpackleri bildiğin Himalaya'ya çıkarken evet, kullandıkları is ispekleri is falan beliriyor. var ama ya hmm. Bot, Bot, botları var botları var ya tikişli şey yani. falan böyle. botları var aynen yani yani şey her sanki, tarafta hani... dediğin gibi demir var demir konstrü aynen. konstrüksiyon var yani hani daha demirde sordu ya de yapmışlar yani. bu erifleri hani filmin hiçbir karesini daha önce izlememiş bir insana o o sahneleri <gülüyor> izlediysen yani bu sanayi devrinden önce mi, sonra mı diye sorsan, büyük ihtimalle herkes sanayi devrinden sonra der o görevde. Ya yani gibi havası vardı işte, bir dünyaya Ama ya. şu yaratılışçılarla varoluşçuların tartışmasından bir de ortaya çıkan bir fikir daha var. İkisinin de doğru söylediğini söyleyen bir kitle var. Şey diyorlar hani önce hani şey, ee, şeyi önce gösteriyor ee, varoluşçuluğu, hı hı. yani diyor ki diyalektik materyalizm üzerine oturtup hani Big Bang'le olmuş, işte o bilimsel açıklaması bilmem kaç milyar yıl Hı. önce olmuş. Ondan sonra işte günümüze yaklaştığımızda, bundan 7000 sene önce e, aslında Tanrı ortaya çıkmış, suskunluğunu bozmuş ve demiş ki bu insanlar ne yapıyor böyle? Yani çok ilerlemiş bir medeniyet söz konusuymuş zaten. E, bu insanlar ne yapıyor böyle deyip Tanrı işte yeryüzüne yakan toplarını fırlatmış. Neyse ne. Dünyayı yerle bir etmiş. Sonra işte sular altında kalmış, o olmuş, bu olmuş. Ve şimdiki günümüz dünyası tekrar ortaya çıkmış. İnsanlar tekrar yeni bir medeniyet kurmaya başlamışlar falan filan. Scientology de buna benzer bir şey söylüyor. Ee, yani uzaylılara tabii, <gülüyor> muhabbetinde olan şey de o. Hani Geçmişte bu yapılmıştı. Bitti, tekrar başladı. Bitti, tekrar başladı. Böyle sonsuz bir döngü var. Yani bundan bir milyar yıl önce eee birilerinin elinde iPad olabilirdi falan kafasında. Yani şu, mı? Ya işte şu olay şey da var mesela de var ya. <Gülüyor> Atlantis, no. Işte. Atlantis, Mactlan's. Onu da geç, onu da geç. O da büyük tufan muhabbeti yok mu Atlantis'te de. Evet. Orada da var yani sonuçta işte bir tü, büyük tufan gibi bir şey oluyor hepsi bir parçalanıyorlar Birileri Mısır'a gidiyor biri Amerika'ya gidiyor biri Hindistan'a gidiyor sonra işte medeni Hindistan hepsi birbirine benzer ya bazı şeyleri. Yani aslında Mütizleri. Atlantis Atlantis mitolojisinde ee, orada da tufan orada var tufan gibi bir şey var ama o komple çöküyor yani, yani o dağılmıyor çöküyor da he, oradaki insanlar dağılıyorlar yani çünkü ee, şey e, aynı zamanda Mısır'ın onu şeyine. da şeyden bağlıyorlar ya işte Mısır'dakiler Ondan sonra işte ilk şeydekiler, kuzey, Mesela, Güney Amerika'dakilerin ne? falan birbirine benzer şeyler yapmaları, birbirine benzer astronomik evet, evet. şeyler kullanmaları. Ondan sonra anladın mı hani kültürel anlamda bazı şeyleri ortak olması, işte bu adamlar birbirleriyle kontak içinde olamayacaklarına göre hani diyor. O zaman bunlar işte Atlantik'ten dağılıp gitmişlerdir. Ama şeyde de piramit var, Musur'da da piramit var falan. Hindistan'da da piramit var yani. Şey de var tabii. Hani sonuçta insanlık medeniyet tarihini hani başlangıç noktasına ilk yani son buğulucu çağının öncesinde koyup koyamayacağının da ilişkili teoriler var. Hani o zaman işte bizim bu filmde gördüğümüz gibi bütün kıtalar birken evet. hani insanların sağa sola gitmiş olması çok muhtemel anladın mı? Evet. Yani insanların illa işte o neydi? O Alaska ile Rusya'nın bağlandığı yer. Bey şey neydi Boston? Bey. Beyonce. Ee, şey mi oldu? Bering. Bering, Bering yani. Kuazı. Hani şey, Kızılderililer Türktür vakitte. <gülüyor> <de. gülüyor> i̇şte. Bering Kuazı'ndan geçtik falan. Ama herkes Türk bizimkiler kalırsa yani. Evet. Yani <gülüyor> bunu da... E, çok yanlış sayılmazdır. Bana çok yanlış şeyler olmasın diye konuşmayacağım. Bezopatamya'dan çıkmış, biraz o tarafa gitmiş, biraz bu tarafa gitmiş. Herkes Türk işte. Tabii canım. Evet. da Türk. Evet, Türk'te. Bir ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani zaten şey olayı da var, o e, şimdi evrenin sürekli genleşip küçüldüğü, genişip küçüldüğü e, muhabbeti de var ya, hani K-Pax e, filminde de aslında değindikleri noktalardan bir tanesi oydu. Hani geçmiş hayat veya işte e, bir önceki hayat dediğimiz şey aslında hani bir önceki Big Bang de e, Tekrar evrenin yeniden oluşup işte genleştiği ve Öyle, gülmüş, var e, yani. gülmüş zamanına geldiği zaman yine aynı şeyler tekrar tekrar oluyor çok minimal farklar oluşuyor. İşte atıyorum benim sağ gözüm işte e, 4.5 numara değil de işte 4.25 oluyor falan. Ve ne karma ayı? olayına da bunu bağlı. 10 tane Big bang'ten mi başarıyorsun? Tabii yani <gülüyor> evren... bir kaç ben, trilyon yılda bir, bir Big Bang'de tabii. alıyor sıfırlanıyor tekrar başlıyor? Aynen. Yani, e, şey yani Big Bang oluyor. Genleşiyor, genleşiyor. Genleşiyor. Genleşme durduktan sonra tekrar büzüşüyor. Sonra tekrar her şey böyle büyük bir kara deliğin içine giriyor. Sıkışıyor, Doğru. sıkışıyor. Sonra tekrar patlıyor. Ve, Ve bu akordiyon efekti her seferinde çok çok çok minimal farklarla tekrar ediyor kendini. Ve bunun kümülatif birleşimi de evet. senin işte reenkarnasyonundur. İşte bunlar çok e karışık onlar. Ben Nuh'a inanayım, takımım için <gülüyor> hayatı mı geçiyorum? Böyle şeyler var. Tabii bu arada believe gibi şeyler de. <gülüyor> evet. Evet. evet. kelebek peşinde koşan kızlar falan. Evet. Yani. E, Alan. Kaç tufam veriyorsun? <gülüyor> arkadaşlar, yani benim dip görsünler mi? Benim kişisel önerim abi. Yani bu filme gitmek istiyorsanız bence bir Aronofsky'yi kafanızdan silin. IMAX'i silin. Oyuncuları da silin. Yine de ilginizi çekiyorsa gidin. Abi oyuncuları evet. sinemazlar ki. Zaten <gülüyor> oyuncuları görüyorsun başka bir yerde. Hayır oyuncuları. yani oyunculuklarıyla, oyunculuklarına dair e, bir şeyleri yok yani. Yani, yani Jennifer Connelly en iyisini <gülüyor> yapmış <gülüyor> zaten. Hayır Jennifer Connelly mesela spesifik olarak bu filmde Jennifer Connelly izlemek için Gideyim dediğim bir film midir mesela? Yok. Değildir. Özellikle işte Russell Crowe performansı izleyim diye gittiğim bir film. Hiç değildir. Belki girebilirsin. Eee hani... An Antonio Kis'i katmıyorum. <gülüyor> Antonio Kis'i zaten e, son 5 senedir bütün Geek filmlerinde bir baba, bir dede Aa, olarak aynen. görmedik mi yani? <gülüyor> eee süper baba. Kendisi. Yani ne yapmışlar diye görmek için... Hani şey. Emma Watson için içinde gidilir bir film, bir film değil. Ama onu izlemeden bilemez. Hayır yani o öyle bir beklentiniz var ise benim tavsiyem o beklentileri. Emovatsin konusunda bir beklentiniz varsa bence gidin izleyin. Evet. Bence gayet iyi emovatsin ne var abi? Evet. Az gözüküyor mu diyorsun? Bir kere gözükmesi bile yeter babamızın Ya <gülüyor> şey ilginç değil miydi peki? Hepsinin farklı aksanlarda konuşmaları falan. Yani bir yerden sonra onlar evet, bu bu... Ba Babil'den az düşmüşler onlar. <gülüyor> Yakın geldiler. <ama> yerlere... <gülüyor> Kız yoldu buluyor zaten ya. Kızı yoldu <gülüyor> buraya. Ta Londra'dan gelmişiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günümüz Londra'sından. <gülüyor> ya ben. Kaynaklar şey... falan da çok hoş değil mi? Yerinin çıkan su kaynakları. Evet zaten hiç, şey hiç, böyle... Ya, abi hani... hayat göndermesi yaptılar ve hiç bahsetmediler. Ne? Abi hayat göndermesi yapmadım O ilk kaynak, ilk evet. su. Bir Bütün şey. ormanları, Ekti. çiçekleri yeşerten falan. Evet. Bildiğin hani o su çıktı, can suyuydu yandan. o. Evet. Ama hiç söylemediler bundan bahsediyor. Aaa su dediler falan. Su çıkınca işte gemi yaptılar. Evet. <gülüyor> bir de yani <gülüyor> o Vasifti, böyle... Hayat suyu geldi, kaçalı. <gülüyor> <gülüyor> Musluk <gülüyor> suyu kadar akan çeşmeden nehirler oldu, kanyonlar delindi. Ha o da bir yere kadar gitti ya. Hayır, mu? Gitti. Bütün dünyayı... Tamam, şimdi dünyayı, su bütün, dünyayı Bence yayıldı. Yayıldı. bütün dünyayı yayıldı. Bence var, ya. Bence var ya, ne oldu biliyor musun? O su çıktı ya... Şey... Bütün dünyadaki Aa, hayvansal evet. ve bitkisel hayat evet. yeniden Onlar canlandı. işte hem yol gösterdi zaten 5 dolar ayırdık hayvanlarda gelip, onu hayvanların takip suyu takip ettiler yani hmm. çünkü kurak büyük dünyada suyu takip. Ama ettiler. bence şu da olabilir yani tamam o, işte, o zaman sayesinde... aşımını bize yeterince iyi vermediler. Çünkü yani o zaman işte hangi 10 şey, yıl hangi 10 zaman aşımı olmaz vermediler yani ya. Ya. Ya, hani? ya da 20 yılda olacak şey değil o çocukların da daha çok büyümesi lazımdı falan o zaman hani ne bileyim. 2'ye doğru gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neydi şey? Elif'in doğru giden bitim. Eee Batın. <gülüyor> Batın Benjamin Batın. Yani şey şey net olmadığı için yani Noah 300 yıl 400 yıl civarı yaşında söyleniyor mesela. Hani öyle bir netlik olmadığı için de bize isteseniz net bir şekilde veremezler Yok, Zaten Zaman kavramı, kavramı, kavramı sıfır tipinde yani. Evet. Böyle moltunda bir şeyler. Bir bir şey, eee Russell Crowe'un kelinden anlıyoruz zamanı. Ha, saçları değiştiriyor. Ya, o da zaman değil, berbere gidip geliyor arada. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ara ara çok uzun planlar boyunca Russell Crowe'un ensesini seyrettik mesela. Evet. Bayağı itiraşlıydı yani. <gülüyor> hani o o çağda, o dönemde neyle tıraş oldu? Oğlum, melekleri var. tıraş etmiş. Warhammer'lı geziyordun. He, Warhammer. Melekleri tıraş etmiş. Kolay bir Oğlum ben açmıştık kafayı saçmıştık. <gülüyor> Dünyanın de, hani bu yaratılış falan da şey çok çok eğlenceli bir fikir değil mi? <gülüyor> hani karanlığın içine hohlayan bir tanrı ve ondan sonra her şey var oluyor. Yani ben ben mesela eğlenceli hani fikir hani cemek, cemek, cemek cemek cemek bir fikir. Cemek cemek cemek işte bir Eski şişir. Eğlenceli bir fikir olmasının dışında hani şeylere de yatkın olabileceğini düşünüyorum. Hani Kozmik evren tanrıdır. Devam filmleri evet. <gülüyor> Devan, Devam filmleri zaten belli. Kozmik <gülüyor> Marvel'a bağlayabiliriz gibi sorular. Tabi canım. Oradan Scylla Surfer geçiyor. Thanos. Thanos. Galaktus bir huf demiş. Galactus. Ya ben açıkçası yani Kozmik çok bilince tanrı diyorsan eğer hani ilk... Türkiye'de iyi iş yapacağını düşünüyorum ben. Olabilir yani. Çünkü insanlar çok merak edebilecekler. Zaten insanları şey için gitmeyecek ki yani. Bizim gibi Derin Aronofsky ne falan diye gitmeyecek ki. Nuh diye gidecekler Aa, Nuh çok çünkü. Ama A, o insanlar Nuh. da aradıklarının biraz daha fazla işte onlar sanat salını bulacaklar sanki yani. yani. Hayır. Politik yozlaşmış halini bulacaklar yani. yani bizim Hayır. insanımız için biraz şey ağır gelecek zaten. Tabii canım şimdi çekimleri düşün, anlatım tarzını düşün. Bu şey değil yani e, konvensiyonel medyada fix gördüğün hareketler evet. değil yani. Tabi tabi yani tabii. orası öyle de yani buna Nuh filmi diye gidecek olan adamlar da böyle birazcık... inanılmaz hani, sıkılacaklardır. Bence. Sıkılmayı bence bırak bahsediyor. yani ne, izi ne izleyecekleriyle ilgili sabit bir fikirle gideceklerdi büyük bir ihtimalle. Abi sabit fikrin üstünde bir şey var? Yani Nuh'taki daha çok... E evet, mesela ben yani çünkü önce no, hayır, Nuh dediğinde benim aklıma geldi. Yani işte tam yani giten gemi, şey gemi, geliyor, gemi tufan inşa ediliyor ve ona karşı gelen birileri var, günahkarlar var. İşte o günahkarlarla birazcık kapışacak. Ondan sonra tufan gelecek, ölecekler, bitecekler. Bunlar yeni bir hayata başlayacaklar. yani Aslında bu kadar basitti benim düşüncem. Abi yani peygamber yani. konseptinin daha sıç... ağır basacağını düşünüyorum film mesela ben ağzına Türkiye'de. Ağzına sıçmak istiyor. Ama işte onu da hiç yapmamış. Sanki yaptım. onu gösterip gösterip geri çekmiş peygamber gibi de değil zaten. Yani. Hayır işte vahiy iniyorsa peygamberdir. Tamam orası okey. Ama, ama hani kimse çıkıp da sen o peygambersin demiyor filme mesela. Tabii canım zaten. Ha hani hani... Orjinal konuda belki de öyle. Tevrat'ta zaten sen isteyelim. peygambersin diye aferin sana hani hoşgörüyle karşılanmış bir peygamber yok. neredeyse bunu yapamaz ama. Yani hani... O ağır, öyle bir ağırlık koymuyor filmde yani. Tabi canım. Öyle bir ağırlık tanımlamıyor. İşte yani. hiçbir şeyi hani sağlam bir kazık çakmayayım da kimse bana laf etmesin. Triplerinde Sadece çok politik işte, olarak şey. Kain ne e, şeyin o ondan sonra? Korek olmaya ırkı çalışan. Yani iki tane örtü şeyin üzerinden işlemiş olay. Hmm. Adem'in iki oğlunun iki soyun üzerinden işlemiş. Işte tanrı demiyor, yaradan diyor mesela. Creator diyor. Mesela, değil değil mi? İşte God demiyor hiçbir şekilde. Şey ama, yani şimdi din üzerinden mecbursun bu filmi konuşmayı diyorum da şimdi ateist birini düşün, bu insan bunun tamamen bir masal olduğunu yani çok yaygın Hı, yani anlatılan yani, bir var. masal olduğuna inanıyor bu adam. Yani bu da şimdi onu hani yanlış çıkarmıyor. Ha? Yani hani bu filmde aslında onu yanlış çıkarmıyor. Evet bu böyle. Bu masal da diyor bir anda. Evet yani. çünkü ben babamdan duydum bir masal anlatayım size diye başlıyor. Ya. Yani. Yani, anladın mı? Hani orada onu da düşmüş Ateist de tabii açmış orada yani. böyle bir. Alacısı sana da bir şeyler var falan. <gülüyor> Yani yeter ki bana kızmayın. Ama peki bir şey diyeceğim öyle su da aslında orada bir bakıma şeyi de peki masalmış gibi göstermiyor mu Big banki de masal. Tabii gibi tabii gösteriyor. her şey masal gibi gösteriyor. Yani öyle bütün inandığı her şey masal. Aynen öyle. Yani orada zaten bence yapmaya çalıştığı şeylerden yani ateist, bir tanesi de o. Hangisine inanmaya karar, karar verir sen? Tabii diye. hep herkese bir şey var. Yani. Sen neye yani. inanıyorsan o arkadaş. İşte. Diyor. Ha. Yani filmin ana teması o. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, olmasın götüm. Şey diyor yani, ben hiçbir şeye inanmıyorum <gülüyor> sen Neye inanmayı tercih edersen onu göreceksin burada diyor. Ya da onu kabul edebilirsin diyor. Aslında tek bir şeyle çok farklı perspektifler sunuyorum ben size diyor. Ama e, bunu her şeyden bağımsız bir sinema filmi olarak değerlendirdiğin zaman işte hani şey, öznesi olmayan bir cümle oluşturduğun yani. için ne sağa çekilebiliyor, yani ne sola çekilebiliyor. Yani. Evet, ben açıkçası mesela böyle hani lineer bir no film mi tercih ederdim. Yani böyle işte bana neyse onu verseydi yani anladın mı? Sadece işte biraz daha görsefek aldayıp buldasaydı. Hani o hikayeyi o, iklimize etseydim bansızda mesela daha memnun kalabilirdim. Yani daha hani en azından kafamda böyle kafam allak bullak çorba olmuş veya işte böyle tuhaf bir filmsetmiş gibi çıkmazdım filmden. Yani derdim ki hani şimdi hikayesi buydu. Hani görsel olarak da bunu ortaya koymak istersen hani böyle çekilirdi derdim. Çıkar demiş içinden kurtulurdum giderdim. Ama şimdi böyle tuhaf bir şeyle karşı karşıyasın. Hani ve e, tutunamıyorsun da bir yerlere. Yani çünkü yer yer senin dinlediğin hikayeyle aynı, yaylar yer hiç değil yani. İşte yani. değil, yer yer daha fazlası, yer yer daha azı. Yani tuhaf bir şey. Bir Ha falan <gülüyor> ya. Bunu... Hani Darren Aronofsky nasıl bu filmi çekmekteki amacı işte izleyicileri bu sorgulamaları yaptırmaktır. Dese şey götüm derim. Bir şey diyeceğim, Darren Aronofsky'nin şeyini siklettim. He. Filmi filme para yatıranların acaba amacı ne ki falan bilmiyorum. Yani çünkü mesela Hollywood'sun sen değil mi? Abi para yani kazanmak ben... da hani para kazanmak istesen benim dediğimi çekmez miydin yani? Ya yani işte az önce söylediğim şey. Hani o açıdan da bakabilirsin. Ee, çok geniş kitlelere Hristiyanlık ha ya evet hani tabii, tabii. bu tarz hikayelerimi daha çok insana yayabileyim herkese İncil okutamam ama bu herkese film seyredebilir seyrettirebilirim yani hani yok küçük ben bir öyle bilme bile yayabileceksem al yayayım ama işte fikir devam ediyor Ama tam da fikir yaymıyor ki F yani fikir çünkü çok karmaşık bir Niye ki hani yani yani işte böyle tek tek bir fikir olsa ama az yayıyor işte. bak bu Nuh hikayesi diyor nerede okuduk biz ha, bunu tamam diyor ya yani. Yani, adım, Nuh tamam ya işte tamam yani şeyi yani demek yani, istiyorum Asu senin işte Hristiyanın işte kitabında yazan birebir num hikayesini işlemiyor ki filmde yani işte, ama onun işte derken Davut'ta yazan birebir bire sen de bilmiyorsun ki her gün okuyorsun. Hayır şimdi şimdi ya şu da var hani, ne şu an ben hani, kastım kimse bilmiyor yani. Ciddi ciddi böyle okumuş haftada bir, ayda bir okumuyorsan sen İncil çoğu hikaye evet, tam, bu kadar okumuş net hatırlamıyorsun. Adam, okunuş adamın da... Tamam okunuş adam bununla ulaşmaya çalışmıyor zaten. Abi. Ya biliyorum ama okunuş adam Senin cahil çocuğuna ulaşmaya çalışıyor e, yani. Yani evet. ya, tamam, okunuş adam çocuğunun... gidecek filme tamam mı? Diyecek bu benim hikayem değil. Tabii diyecek. Ondan sonra e, biz de diyoruz. Tamam biz de diyoruz da hayır ama o daha hani bildiği için diyecek evet. gidecek diyecek ki bu ne lan diyecek yani. Ar yani arman, ben şey hani. Bir, bir dini propaganda ki. amacı olduğunu zannetmiyorum. Bu şekilde e, yapımcılara satılmış olabilir. Yani? Bu, bu şekilde dediğin gibi şekilde yapımcılara satılmış olabilir. Gitmiştir bir tane işte ağır e, Hristiyan para babası birine bak şimdi bak işte Nuh'un çocuklarına çocuklara Rosocrold'nı istiyorum Gör bakalım demiştir. Evet, Almışız tamam, ben yeni şeyler işliyorum. Yani yapımcı olan Ama, Çok basit düşündüğünü. Abi yani, ve çok basit düşünen bir yapımcının bu kadar ee, aslında basit aktarılması gereken bir konuyu böyle karaman çorman aktarması çok şey yapamıyorum. Bence yani, çok önemli değil çünkü eğer Amerika mantığı... Aradan kaçmış gibi Amerika mantığı mantı olarak... Amerikan ne yaptık Amerika mantığı olarak üretilmiş bir film sonuçta tamam mı? Yani bütün parasını gişenin ilk iki haftasında yapacak. Evet ama tamam, Hollywood yani... filmi değil işte. Onu demek sonuçta. Evet. O Hollywood de filmi de. değil yani. Ama şunu, şunu yapıyor işte. Yani, gişe e, filmi olabilir de Hollywood Aronofsky filmi. Aronofsky isteyenler için evet. Aronofsky'yı veriyor. Tamam mı? Işte, Muzki'yi kaç kişi istiyordur abi? Zaten 3 kişidir o ya. Yok ya. 3 <gülüyor> kişidir. Var, çok <gülüyor> hayranı var canım. Ya var ama hani, hani... Nuh filmi... Yok işte... E, bir şey yaptıracak hayranı yok. Dini ya. konsept diye gidecek olan adamları alaşağı ediyor. Russell Crowe için gelecek olanları hani... Ben diyorum ya özellikle Tamam tamam işte, biliyorum. Evet, fix zaten... Ha, demografiye bakıyor. Ama. Ve ilk 2 hafta içerisinde bu film çok boktan lafının yayılmasıyla... Buna evet. karşı Aa, bunun, bak, bunun yapılması arasında. Devletik satışları puan var sonrasında yani sen şimdi evet. her şeyini düşünmek lazım. ben tuhaf yani ben mesela böyle bu DVD yapımcılık kafasını çok satışları var yani. ama yani e, sen sonuçta... Bu sen bunu sonra gidip devir alır mısın? Ya? Ben almam. Ama yani. mesela koleksiyoncu alır. Abi koleksiyoncu da almaz ya yani yani, çok sıkı drama, drama elemini biriktiren de o Ski, alır, biraz yani. gerucu da alır. Evet, ya bu, bu film bana mesela biraz çizgi gibi geliyor. Ben onu da söyleyeyim size. Hani Tim Burton'un daha sonra bütün filmleri içerisinde aslında Tim Burton'ı seven bir kişinin hiçbir zaman bir daha seyitmeyeceği Haymunlar Ceyne'nin filmi vardır yani <gülüyor> <biraz gülüyor> <şeydir gülüyor> ya. Başka bilimlerde söyleniriz Timbala'da. Tamam da ama en böyle Elif'in evet, ilk evet. yaptığı hani evet. nokta böyle, Düştü. en böyle düştüğü, sert dili, düştüğü dili nokta dili yani. Hani o, yani. Ama o, o, bu film de biraz bana onun gibi Sadece kendine ya. değil, sinema dünyasına da yapılmış büyük bir ayıp o film ya. yani. <gülüyor> Onu daha da başka şey değil ama hani Darren Aronofsky için de yani hani işte başlayıp böyle mesela P seyret, Requiem for a Dream seyret falan filan işte ne bileyim Fantasy, seyret, ardından bunu seyredip tuhaf olursun. Ne oluyor lan dersin Fountain'da da herkesin kafa gitmişti ama. Fountain'da ben setlerim. İzmir ama yani ama hani... Bu karışık gelmez o zaman mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Fountain çok uçuktu çünkü. Herkes o yüzden şey yapmıştı. Buna deyip bırakmıştı. Kimse yani bir daha üstüne bile söyledim. konuşmadı Fountain'a. <gülüyor> Vallahi çok acayip. Ki o da çizgi roman uyarlamasını. <gülüyor> çok acayip bir kafası vardı Fountain. Ben Ol. üstüne konuşalım desem oturup hiçbir şey anlatamam şu an üstüne Fountain'da. Benim de işte üstüne konuşamayacağım filmlerden bir tanesi işte şey Charlie Kaufman'ın Cindy oh. New York evet. ay evet Ben aslında milletin bok attığı kadar da nefret etmedim filmden hatta ben şeyi anlamında Filmler çok takdir ettim Filmden nefret etmiyorsun ki film setmesi çok zor Hayır yani, yani filmi seyderken Filmin her şeyin ne kadar literal etmişi... bir şekilde yorumlayabileceği konusunda Aa. çok etkilenmiştim <gülüyor> Yani sembolizm üstü film yani o kadar kafa yok bence Aykut'un geçiyor filmi. Hayır adam sembolizm yapmamış diyorum. Sem, evet. Yani birebir kullanmış. Ya işte. Hayır, çünkü Charlie Kaufman filmini, tamam mı? Adam kendi yön, kendi yazıp kendi yönetmiş ya. adamın kafasındakileri olduğu gibi yazmış ve olduğu çekmiş. gibi kalem kalem çekmiş. Çok büyük bir başarı bence o. <gülüyor> kendi başına. İşte böyle kaos içinde düzen dediğimiz <gülüyor> bence bir anlamda var. E yani o kadar kaotik bir şeyin yine bir düzeninin olması da Charlie Kaufman'ın. Ya aslı filmden çıkınca söylüyorsun ki lan bu herif de. Çiftliğin yani ne neyle ilgili hani, falan gibi hani bir ton soruyu. Hayır ben mesafemden o filmden çıkmadan sonra ben şey demiştim. <gülüyor> filmle filme bir şey diyememiştim de yani alama demiştim ki vay be herif de man yani bu herifte bir kafa var. Tamam ya onun diyorsun yani çünkü zaten. Bu böyle imkansız bir şey çekmiş ve o imkansız şeyin şeyi ser de biliyorsun da bir şekilde anlamasın Hani anlaman çok önemli ama de biliyorsun. Ve aslında o da büyük bir herhalde yönetmenlik ve yazar başarısı diye. Böyle kapatıp koyuyorsun kenara. <gülüyor> hani, bir daha üstüne oh. yorum yapma koşuluyla. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> bir şapka çıkartıp... Karşıya <gülüyor> oturup üstüne yorum okumak lazım. Yani, yani benim zamanımda... Bir tane kafayı kırabilirsin tabii. E, ya gördüğüm çoğu yorum yani İncelemeden ziyade şimdi açıp okusak ablumsuzluk ben diyorum Şu an yani. alt metin konuşmaya başlarsak saçma sapan tonlarca şey konuşuruz zaten. Ablumsuzluk şeyi konuşuruz yani. Ya da şey alt metin de konuşmaya o, değer bir filmi takdışmasın 1e içsek ya da bir şey içsek falan önce. çok daha acayip şeyler de konuşabiliriz filmin üzerine eminim yani. Bizde de, de Yener'deydi. <gülüyor> <gülüyor> zaten bence bir içmek ya da bir bir ya içmek zaten lazım. Ya zaten filmin bazı yerlerinde zaten bildi içmişsin gibiydi yani. Evet. Evet. Böyle bir toha oldu ya. Ya ben buraya vardığımda çok ayık değildim mesela, o yüzden çok ilginç başladı benim <gülüyor> Ben de iki saatlik uykuyla duruyorum mesela. Evet, ben de öyle bir durumdaydım. Ben benzer. Evet, evet. <gülüyor> ayık kafa o zaman? En ayık sen izleyin. Ben ilk başladığımda tamamen şeydi, böyle komplo teorileri üzerine bir film gibi. <gülüyor> Herde bir kıkırdadım duydum ben. De. Ama ara ara çünkü çok aptalca sahneler vardı. O poz çıkması mesela çok iyi çok ya. Herifleri bulup giyince de çok sevindim mesela. Dolly. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne acıkmış. <gülüyor> ne çekmiş canım arkadaş. Dağın tepesinde ne napayım. Yüz yıldır bunu arıyorum. <gülüyor> Lan senin o olan getireceğim dedim. O neyi getiriyor? Orada da, da yigeside <gülüyor> işte oradaki mesaj ne? <gülüyor> sabreden de sabreden derviş, Murat ermiş. Ya da hani başkasının başkasının, Dünya, başkasının a, tufan diyor. <gülüyor> Çocuk getirmedi be yine, yine gittin sen buldun. Bir de böyle dünyevi dertlerin, dertlerle uğraşmayacaksın. Tufan mufan yalan. Yani atcan ağzına bir tane şey. Kotlak diye ber Keyfine bakacaksın. Olan olmuş zaten. Evet, bence, bence ee, yeterli Evet, yeterli. Filmi bence filmi yetince rezil ettik zaten. <gülüyor> çok güzel film, çok. Bence IMAX'e Ya şimdi, Gayet güzel yani. IMAX'e falan gitmeyin. <gülüyor> Nasılsın <Ne susper. gülüyor> bu? Bence filmi izlesinler ya bu evet, arada. Filmi... Yani bu arada gerçekten izlesinler. Yani şu <gülüyor> kadar şey konuşabildiysek biz bu üzerine, izleyen başka birisi çok daha farklı evet, bir şey de çıkarabilir oraya. Çok kafa yapacak. <gülüyor> Yani bence işte dediğim gibi eğer dediğim daha önce saydığım faktörler için özellikle gitmeyecekseniz filme, onlarla ilgili çok özel üstün beklentileriniz yoksa ve yine de film ilginizi çekiyorsa gidin tabi. Öze, özellikle JPL'ye gitsin ya. <gülüyor> <hatıra kıza mısın? gülüyor> evet. Öyleyse gitsinler ya. Öyleyse, öyleyse gitsinler bu, diyorum ben. E, <gülüyor> benim ilk, 5 üzerinden 2 Tufan verdiğim filme 5 üzerinden 2 mi? Yok be abi, 3 verilir yani. Ben o de kadar... 2.5 veririm herhalde. Yani... <gülüyor> en azından bu kadar farklı bir Nuh tecrübesi yaşattığı için. 100 üzerinden 50'yi hak ediyor mu ya? Bir dakika, 2.5 vermem herhalde. 50'yi hak etmiyor abi. Etmiyor. 40'ı 40 ediyor. O da 2'ye denk geliyor. <gülüyor> 3 veriyorum 3. 5 üstüne 3 Tufan mı? 3 ver. Çok ya o. O da Derin hakkında şeyini yemeyinmişti. Ya evet görsel olarak vardı yine Yani şu şeyi bile sinema tarihine soktuğu için o taşı evet. şeyin kafasına koyma sahnesi bile. Çünkü o sahne bile bir Ama o çok klasik şey bir, sahnesi... bir belgesel sahnesidir bu yaa. Aa baya. o bildiğin klasik şey sahnesi değil mi işte Space Odyssey sahnesi değil mi? Evet. Maymunun şey sahnesi. Ama o hepsinde var. Çağrı <gülüyor> filminde de var. <gülüyor> var. Hepsinde abi. Tamam işte, klasik var. E, National Geographic şey sahnesidir bu. Ama hiç kim ha bilin şeyinin burada da e tabii. Yani. Belki görmüştür. Bu hatırlamıyorum. Bu adamlar daha. her anasöz şeylerini de şimdi bu filmi gösterirler mi dersiniz bayramlarında? İşte diyorum çağrıyla beraber böyle bayramlarda biz de izleyip gidiyoruz. Gece o zaman. Malu <gülüyor> Çararayımınla bir film daha geldi. Çağrı'da da <gülüyor> prodüksiyon fena değil draz. Yani neyse evet. bitirelim tamam, onu Neymişte? <gülüyor> ne bu, bu? Bunun adı ne pek? Geek podcast'i. Ondan sonra Musa'yı bekledim. Bu ben. aslında bir diye. geek bakışı ama eee Kafkas'ın da burada olması O zaman şey. ben konuk konuk konuk sanatçı sanatçı oldum. Tamam. Geek bakışına konuk geldim. Geek bakışı. O zaman geek bakışı keyfi. Evet. Moderlik puanımızla kapatalım. Evet. O zaman geek sıra kop. Extracom Extra bye bye